Seyyiduna Şeyh Yusuf el-Hamedani kutlusu sırru. Bu zat 440 civarında doğmuş Şeyh Abdullah el-Cüveyni, Şeyh Hasan El simnani ve Ebu Ali el-Fermadi hazretlerinden çalışmıştır. Bu zat mukâşefe ve kerametle zamanının en meşhurlarındandır. Çok celalli ve sert bir zat idi. Hatta bir gün meclisinde oturan iki fıkıh aliminin ''Sen bidatçı bir insansın, sus'' demelerine hiddetlenerek ''Yaşayamayasınız, siz susun'' deyince ikisi birden ölmüşler. Kendisinden ayrılıp münkirlik yapan eski müridini huzurunda şikayet edene ''Bırak bırak onu, o öldürülecektir'' demiş, az bir müddet sonra da öldürülmüştür. Hemedanlı bir kadın yanına gelmiş, ağlamış, sızlamış, yalvarmış. Şeyh ne oluyor sana deyince kadın derdini söylemiş. Oğlum Frenklere esir oldu. Bu kapıda çok hizmet ettim. Sabırım tahammülüm kalmadı. Bunun üzerine Şeyh Yusuf Hemedani Allahümme oğlunu kelepçelerden ve esaretten kurtar. Acil olarak onu anasına kavuştur diye dua ettikten sonra kadına evine git onu bulursun demiştir. Kadın evine gidince ne baksın ki oğlu orada ve annesine şunu anlatır. Ben bu saatte Konstantaniye'de elim kolum bağlı başımda nöbetçiler olduğu halde iken bir şahıs bana geldi. Kaldırdı ve bir göz kapatıp açıncaya kadar buraya getirdi. İbnü Hacer Heytemi El Fetevai Hadisiyye adlı eserinde ondan bazı menkıbeler anlatmıştır. Şeyh Abdülkadir Geylaniye Bağdat'ta irşad ve vaazda bulunacağının müjdesini de veren bu zattır. Çok konuşkan, fasih ve beli lisanlı bir zat idi. Şeyhül Ekber de ondan çok bahsetmiştir. Hicri 535'te vefat etmiştir. Birçok halifeler yetiştirip birçok insanları Allah'a kavuşturmuştur. Onun irşadı ve nispeti Şeyh Abdülhaliq Gucdevani'ye naklolunmuştur. Seyyiduna Şeyh Abdulhalik Gucdevani Kudsesirru Nakşibendi tarikatının en büyüğü ve manevi lideri İmam Malik'in torunlarından Şeyh Abdülhalik Gucdevani Hazretleri zamanının kutbul fertlerindendir. Aslında Malatya ulemasından olan babasıyla Maveraun Nehir'e gitmiş sonra Buhara'ya gelip Gucdevanda ikamet etmiştir. Gucdevani Hazretleri İlmi, Allame Şeyh Sadreddin'de tahsil ettikten sonra tasavvuf ilminin tahsiline de çalışmıştır.